Bölüm 147 Öleceğini anlayanın yapacağı dua Hadis 911 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allah'ım beni bağışla bana merhamet et ve beni Refik-i Âlâ'ya, yani Yüce Dost'un makamı olan, kendi katına kavuştur." diye dua ettiğini duydum. Hadis 912 Yine Âişe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, Ölüm döşeğinde, yanı başındaki su kabına elini daldırıp, yüzüne sürerken gördüm. O böyle yapıyor, sonra da, Allah'ım, ölümün şiddet ve baygınlıklarına karşı, bana yardım et, diye dua ediyordu.